Yazm Esler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılış programına hoş geldiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere merkez müdürümüz Doktor Öğretim Üyesi Sana Aslan'a kursya davet ediyorum. Böyle bir merkezin e, gerekli olduğu, yani hepimizce müsellem olan bir mesele olduğunu düşünüyorum. E, İspanya'da, Fransa'da ve Almanya'da bazı yazdın eser çalışmalarına e, gitmiştik. E, birer haftalık programlarına çalıştaylara katılmıştık, e, kurslara katılmıştık. Orada katıldığımızda hep arkadaşlarla, işte İslam Hoca'nın olsun, Berat Hüca'nın olsun, e, diğer arkadaşlarla, hocalarımızla ya biz bu işin daha iyisini yapabiliriz diye kendi aramızda hep böyle konuşuyorduk. En son benle yönetim e, kuruluyumuza e, katil türlükle beraber başka bir e, programa gittik. E, gerçekten biz bu işi daha yapabiliriz diye orada durdurduğum kendi aramızda buluştuk. Sonra bu renge gelinize İrsan hocam da e, bunu maruz ettim. E, Sağolsun e, Fatih hocamızın yanında bir dosyaya çıktık. Fatih hocamız da, e, Allah razı olsun hemen e, süraten kılık e, sayıları bize e, icabet etti ve merkez eee kurulmuş oldu. Bu vesileyle insan hocamıza e, hem yönetim kurulunda e, olduğu için hem bu işe e, öncülük ettiği için çok teşekkür ediyorum. E, ve hastadem üniversite rektörümüz e, Sayın eee Profesör Doktor Fatih hocamıza e, merkezin senatodan geçirilmesi, mütevelli heyetinden geçirilmesi yönünde bir teşebbüs dedim. Öyle sanıyorum ki e, üniversitenin en hızlı kurulan merkezi olmuşuz diye e, tahmin ediyorum. O hususuna çok teşekkür ediyoruz hasretten. Yönetim Kurulu üyemiz, kimlerden oluşuyor? Alfabetik sırayla kısaca onları söyleyeyim. 10 kişiler, 20 kişiler, Sişan'ı kurumuz var. Abdurrahman Atçıl, Berat Açıl, Ertuğrul Ökter, İnsan Fazloğlu, Kadir Turgut, Mehmet Alıkar, Fatih Kayhan, Müstakil Aracı, Sami Hasan ve Tuncay Başoğlu'ndan oluşuyor Yönetim Kurulu üyemiz. Kısaca projelerden de bahsetmek istiyorum. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli 3 temel projemiz var. Kısa vakti bir projemiz, gazilerde e, çalıştaylar, paneller, e, kitap hazırlanması e, gibi bir takım programlar. Bunlarla alakalı e, yazma eserotu ve yazarlığına başlattık. E, İslam Sanatları Merkezi ile beraber geçen hafta başlattık. E, bahar döneminde 9 haftalık bir program. E, Osmanlı tehlikeleri ne sebebi, tehlikeler üzerinde 25 Mart'ta bir çalıştayımız olacak. Osmanlı ve Refah'ındaki sebebi tehlikeleri anlamaya yönelik. Biraz böyle bir nokta atışı yapalım istedik. Haziran ayında akademik dünyada yazma esen çalışmalarının çalışmalarımız seyir bir panelimiz olacak İslam dünyasında Batı'da ve İslam dünyasında akademik çalışmalar ne düzeyde ilham veriyor? Bunu Fransa'da görmek istiyoruz önümüzde. 7-8 ekimde Amanya Saksion akademisi ile sadece iki kenarda üzerinde bir çalıştayımız olacak inşallah. Bu bahsetmiş olduğum akademik lüksin yani rahmetini belirtmek açısından söylüyorum. 17 yıllık. E, derkenarlar üzerine, sadece derkenarlar üzerine onun yetkili bir proje almış bir akademik burası ki. Yani e, dünya genelinde, Avrupa'da özellikle e, gerçekten e, çok yoğun çalışmalar var. Henüz e, disiplin haline gelmemiş bir şeyden bahsediyoruz. Terimleri daha yeni yeni vaz edilmeye başlayalım. E, bu hususta e, İslam dünyasında bu eserler üretildiyse e, terimlerinin de bu dünyada vaz edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tarihlerinin vaz yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yine kısa vadeli e, projelerimizden e, 2020-2021 yılının Güze Bahar yazma eser okuru 2-3 icma ile bitti. İletimde e, tafsiratı tartışamadık. E, yine e, şimdi bahsedeceğim e, haftalık kitap kültürüne dair okumalar e, yapmayı düşünüyoruz. Bu okumalara katılmak isteyenler olursam Mutala e, adabına dair e, misallerden e, kitap kültürü bağlamında, klasik kültürde mutala nasıl yapılır, bunun adabına dair e, bir misali takip edilmeyi düşünüyoruz. Orta vadede biz akademik yazma eserlerden akademik derneği çıkarmayı düşünüyoruz. Türkiye'de şu an böyle bir dergi yok. Ee, bunun ön hazırlıklarına başladık. İnşallah 2 yılın sonunda bu dergi hazırlamayı düşünüyoruz. Ee, Rektör hocamızdan da bu hususta e, destek aldık. Üye ee, çocuk Müstakim Aracı e, hocamız bu işin e, takibiyle göre verildi. Onun e, ortasında da çalışmalar daha varıyor. E, Uzun vadeli proje bir Osmanlı tarihi itibatörünü e, ortaya koymayı düşünüyoruz. Tabi şimdilik e, yani bu biraz uzun vadede bir şey gibi gözüküyor ama inşallah yani ben muvaffak olacağımızı inanıyorum. E, tekrar Han, e, Hasret Fatih e, hocamıza, İsmail hocamıza ve sahil arkadaşlarımla e, toplandığımız e, adeta benim için bir e, ders hibyesinde geçiyor. Kendilerinden çok şey öğreniyorum. Yani a, arada ders de karnetmiş oluyorum aslında bana. O kadar ki şey ayaklar çarpmış gibi oluyor ama. yani... Toplantı yapıyorum. Yanlış anı evet, dolayı. El türlü de e, sevgili harcımız, saygılar harcımız. Yazma eser kültürü ve kitap kültürüne belk kurulmuş bir merkezimiz var. Bu merkezde e, kez hazırlamak isteyenlere dışarıdan destek veriyoruz. Makale konusu isteyenlere dışarıdan destek veriyoruz. E, projelerimiz olacak. Bu projelerde yer almak isteyenlere kapılarımız e, her zaman açıktır. E, Allah utandırmasın ve davayını edememle yarabılarını. konuşmanın yapmak üzere üniversitemizdeki Profesör Doktor Fazland Bey ki benim görev yaptığım süre içerisinde 4-5 tane merkez kurumdur. Ona da özel bir önem veriyorum ben merkezlere. Hakültelerim demiştim, bir akademik genel kurumda. Ee, derslerle, öğrencilerle, boğuşmaktan alamayan hazzam yapılarına nazaran merkezler daha aktif, daha dinamik, daha böyle küçük birimli çalışmalar yapan, birimi daha çabuk gerçekleşen, dönüşleri daha çabuk olan e, akademik yapılardır. Bunları hızlı bir şekilde e, gerçekleştirirsek, bir de aralarına bir rekabet tohumu ekersek buralarda bir çarkı gönderebiliriz diye düşünmüştüm. İnşallah böyle de olacak. Demin, herhalde 5 veya 6 tane merkez kadar günü son bir yıl içerisinde. Arkası da geliyor, bir iki tane merkez sırada. Bu merkezler konulu kurulmaz. Yaptıkları gibi siz ne tahmin edersiniz? Elbette bir oda, bir ofis, bir masa, bir sandalye, bir de idari persone. En güzel de şu mekan darlığından burasına kadar dolmuş bir üniversitenin ofis talebi beni çok düşündürüyor yok. idari personel talebi. Bu e, bir talekar karşısında benim söylediğim bir söz vardı. Dedi at kendisi arttırır. Hele bir yola çıkın, hele bir şeyler yapın, ondan sonrasını görelim diyoruz. sahne burada da beni şaşırtmadı doğrusu. Bu, bu daha bir hafta sonrasında Baba baba programlara gelişti, Şimdi en son yazma eser e, okul yazarlığı sertifika programı, çok rağbet gören bir program oldu. İnşallah bundan sonra gerisi de gelecek. Tabii bu rağbet e, takip kursu, hı, şey yazma eserlerle, ve Beyn Mehmet Merkezi, Ulusal Araştırma Merkezinin ortaklaşa potarptığı yerde gerisinde bir faaliyetimiz daha gerisi arkadaşımızla birlikte. Ee, bu, rağmen bir şey de bize gösteriyor. Büyük bir, bir ihtiyaç, büyük bir, bir e, eksiklik imiş. Şimdi, çünkü biz hep deriz ki, ya işte İslam medeniyeti bir kitap medeniyetidir. Bir yandan kitapların içeriği, itibariyle ya, anantanomiz gereken bir bilgi vardır. Bir de sureti, vakti bölümü, onun etrafında oluşmuş salaklar itibariyle biz yazma eserler birikimimizi önemsemek zorundayız. Nitekim önemsemişiz. Fakat bu önemseyiş orada bir köy var uzakta. Gitmesekte, gelmesekte, de o köyümüzün köyümüzdür mantığı üzere olmuş. Esirler boyunca Cumhuriyet Üniversitesi'nin müslüman nitelikli okul yazarları olarak sürekli biz büyük bir zengin bir ee, kitap medeniyetinin, bir yazma eserler küllüatının çocuklarıyız diye düşünmüşüz. Ama onlar Süleymaniye'de, şurada burada kalmış, biz ölünmüştük. Biz bunlarla ölünerek, vakit doldururken birileri ne yapmış? Yine Saniye Aslan'ın söylediğimiz geldiği üzere veya geldiğinde İhsan'ın yaptığımız e, sohbetlerine neticesi, bu bende çok daha şükredmiştir. Biz ölünürken birileri çok daha razı olan Müslüman'ın yetişeceği Ölmüşler. Bu eserlerin nasıl inceleneceğine dair yöntemler değiştirmeye başlamışlar. Teknolojiyi oluşturmaya başlamışlar. 19 moral karistleri gibi sen kendi zenginliğini, sen kendi kaynaklarını, sen kendi kültürel veya ilmi mirasını benim yöntemlerimle benim gördüğüm, pencereden benim yücelediğim şekilde göreceksin diye bu alanda da bir tepeden inmeci, yaklaşım ve dayatmacı bir tutum sergilemeye başlamışlar. Biz bunun ucunu daha böyledir, 50 sene daha gelir. Eğer yakalayamazsak, çoktan tamam, bu alanda bizim elimizden çıkacak. Biz ancak arkasından nostalji destanlar, türküler yapmakla yetineceğiz. Öyleyse zararın neresinden dönülse kardır hesabıyla işe koyulmak lazım. Çok şükür bizim yazma eserler uygulama araştırma merkezimizle birlikte bizim o kütüphane raflarındaki zenginliklerimizi şöyle veyahut böyle yayınlayan bazı merkezlerimiz, bazı kurumlarımız kuruluşlarımız var. Fakat orada benim bir kanaatim bu yani bir gördüğüm bir plansızlık diyelim. Şimdi bir yazma eserler kurumumuz var ciltler dolusu, bir raflar dolusu yayın yapıyor. Fakat aynı okullarda, benim mesela Mustafa Çiçekler Bey'le birlikte e, bir ütücüsü oldu. Türkiye Bilimler Akademisi'nde, Türk İslam Bilim Kültür Mirası Projesi'nde var. Oradan da bir şeyler yayınlıyoruz. Sonra Kültür Bakanlığı'nın başka bilimlerinde de Türk Tarih Kurumu yayınlıyor, Türk Dil Kurumu yayınlıyor. Orada Türk Kültür Merkezi yayınlıyor, üniversiteler yayınlıyor, yayınlıyor. belediyeler yayınlıyor. Ve bunların... Büyük çoğunluğu plansız olarak emek zahiratı şeklinde oluyor. Pek çok defa da yayınlanması için bize gelen Mustafa Kaçar Uçar bilecek bunları, o da çünkü bu komisyonda var, bize gelen kitapların varzıları, en son mesela daha çok tevari. Daha önce yayınlanmış eserler oluyor. Veyahut da çok böyle güvenilir bir çalışma olmamasına rağmen yayınlanmış eserler oluyor ortada bir e, emek hebası veyahut imkan he, e, hebası almış başına gidiyor. Bunların çekidüzen ıı, kazanması şart, bir plan proje dahilinde yapılması şart fakat bunlarla birlikte neyin, niçin yapıldığının muhasebesi de şart. Yazma eserler kurumu bunları belki küspat taraflarından Latin artlarına aktararak daha geniş araştırmacı kitleye sunma noktasında işlevsel oluyor. Ama bizim yazma eserler uygulama araştırma merkezimiz de bunun teorik arka planını veyahut işte yöntemsel arka planını, terminolojik arka planını oluşturursa ikisi birlikte bir büyük birikimi, bir büyük zenginliği daha görünür, daha kullanılır hale getirecektir. Bu bakımdan bu merkezi çok iş düştüğünü düşünüyorum. Büyük bir sorumluluk yüklendiğini düşünüyorum bu merkezin. Eminim ki bir süre sonra o yine sözü edilen periyodiklerle, yani merkezin bülteni veya dergisinin bir süre sonra Türkiye'de veya hatta İslam dünyasında eğer ayarı tutturabilirsek ve taviz vermezsek, okular kültüre teslim etmezsek veya bu derginin de alanında büyük bir boşluğunu dolduracağına inanıyorum. Bu düşüncelerle ve bu ciddiyetle bu kurumun mümkün olduğunca işlemesi, mümkün olduğunca çalışmasının çapının büyümesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, bunun için de ay görevde bulunduğum süre içerisinde imkanlarımız nispetinde Elimizden gelen iyi niyetli ve sistemli bu çok önemli iyi niyetli ve sistemli çalışmalara mutlak şekilde destek vermeye çalışacağımı burada Sami Bey'e ve merkezin e, diğer ilgili üyelerine bir vaat olarak vaatte bulunuyorum bir vaat olarak e, ifade ediyorum Her merkezin hem günümüz açısından hem de bugünden geriye doğru büyük İslam medeniyetinin kültür büyütüminin türetimi, e, akıbeti açısından ayırtlara vesile olmasını biliyorum. Emeği geçenlere ve geçecek olanlara e, şimdiden üniversitem adına, şahsım adına teşekkürler sunuyorum. Sağ olasınız. Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İhsan Bazoğlu süküp planında çağrıldı. Yazma eser kültürü tecrübi değişim başlığıyla konuşması üzere üzere davet edildi. Lektörümüzle mesai arkadaşlarımla e, Sami Bey'e ve beraber çalıştığımız hocalarım tek tek sen de hocam. Teşekkür ediyorum. İyi, i̇yi bir ekip bir araya geldik Sami Bey'in organizasyonuyla. Lektör Büyük Ligi Hakikaten çok ısrarlıyor arkadaşımız Çok işitti bizi, çok ömür bizi. Avruza ekleme şefi yapıyoruz. Şimdi bugün... E, Akademik bir konuşmak ya da öyle çok ilginç bir çerçeve konuşmayacağım. Kardeşimiz de kebabedir ya, ilginç bir şey demirdik yani. Biraz bu konularda yaşadığımız tecrübeleri size paylaşarak bir yazma eseri nelerini dönüştürebileceğini, tek bir yazma eseri kültür hayatımıza ilişkin, entelektüel hayatımıza ilişkin, bilim tarihine ilişkin, nereyizmizdeki tasavallarında ne türlü değişikliklere neden olabileceğini, onu gücünü göstermeye çalışacağım. Onun için sükültü halinde çığlık, yani o da duruyor sükültü halinde ama bir çığlığı da içeriyor. Bunu açtığınız zaman alabildiğine bağlıyor ve birçok konuyu değiştiriyor. Şimdi burada rektör bey de ifade etti, sahabı bey de ifade etti. Gerçekten e, tanınlayan bir şey adını koyar, adını koyan da yönetecek. Hakikaten özellikle Kanıta Meyli Üniversitesi'ndeki 3 yıllık proje çalışmaların esnasında e, dikkat ettim. Bir alana delirleyen güç, e, o konuda çok insanın çalışması, e, inanılmaz yerinden yapılmasındaki terim koyma becerisini gösterebilir. Kim terimleri koyuyorsa ıslahları, ona göre iş insanların kafası çalışmaya başlıyor ve bu konuda önemli bir isimle birlikte çalışmak için çalışıyoruz bizim kodiyoloji alanında değilmiş sözlükler çıkardı. Hatta bunu Türkçe için ayıp yani bizim yazılmamız biz Türkçe'ye tercih ettik. E daha sonra İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da falan bulunduğu bu konularla alakalı olarak bulunduğum mahvillerde de dikkat ettim. Gerçekten sadece bir iş yapmaya çalışmıyorlar. Yaptıkları işi ki o ilk bir dilin kuruluyla çalışıyorlar. Almanlarla İngilizler arasında burada bir yarışma var bir başarısın sen yakından takip ediyorsun. O açıdan gerçekten burada biz yazmaların ne oluyor bu merkezi yazmaların merkezinden merkezi. kısaca uzun uzun olan yazma eserlerin merkezinde biz sadece işte deri çıkarak olup silden yapanı değil de büyük oranda bu teorik çerçeveyi kurmaya da çalışmamız lazım. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Yani biz daha iyi biliriz bunları biraz ciddi çalışırsak çünkü bizim kurguyumuz bu. Nüfuz etme gücümüz daha fazla. Ee, özellikle bu konuda İran ve Arap dünyasındaki paydaşlarımızla da sık ilişkilerimiz var. Ortak bir güçümüzdür bizim bu. Ee, onların da tecrübelerini istihdam ederek, e, iyi bir teori çerçeveler kurarsak, e, daha sonraki araştırmaları belirleyiz. Bakın bu o kadar önemli ki, Biz Taşköyüzade, biliyorsunuz, e, ilk defa tarihte bir Osmanlı düşünülü tüm metinlerin edisyon kritiği tercümesi kurucusunu başlattık. Özellikle e, Selçuk Osmanlı dönemindeki entelektüel tarihin kategorilerini belirlemeye çalışıyor. Temel adattılar, şu anda Avrupa'da, Amerika'da herkes nazariyat levjisinin dile getirdiği çerçevede çalışmaya başladı. Z zihni, varlık, toplantılara nefsine vermemizi de çağırmıyor. Niye çağırmıyorlar? Çünkü korkuyorlar, biz onları yönlendiririz. E, bu toplantılar, inanılmaz toplantı, Finlandiya bile, Finlandiya, düşünün yani bu zihnenin uçup e, yaptığı toplantı zihni varlık. Yani vücudu zihni, nefsane? E, vücudu her, yani İslam dünyasındaki varlık tasavvurları, kalemizasyonu üzerine toplantı yapıyor. Niye? Daha ne kadar bunlar yoktu? Çünkü biz bunları gündeme getirdik ülkeye de. E, ön almaya çalışıyoruz, rol kapmaya çalışıyoruz. Bu çok tarihlik bir düşünce değil, hakikaten öyle. Bu açıdan, e, yazmalar yazma eserlerin merkezini, Öyle bir, e, bir müslüman olması gerektiğini düşünüyorum. Teorik, e, dil geliştirme. E, teorik dil, her zaman söylüyorum, tetri olacak bazı arkadaşlar için ama Nazar, yani teorik düşünmen, taş güzdanları tanımıyla bir şeyi içine girmektir. Akınla içine girmek, nazara fikirmesini kullanıyoruz. Bir şey içine, yani şu masayı teorik, düşünmek demek, dışarıdan bakmak, nazara ilahi, nazara fiil. İçine girmek, ve içine girdiğinde kaybolabilirsin. İçine girip bunu kurucu unsurlarını tespit etmek ve sonra bu kurucu usullarını nedense işleyi kurarak kendini inşa Biz bunu yapmamız lazım. Yani yazma eserlerin içine girmemiz lazım aklımızla, Bu yazma eserlerin hangi kurucu unsurları var? Hükümleri neler onları tespit edip sonra bunları nedensel bir vaatantıyla inşa edip bir dil değiştirmemiz gerekir. Evet bu kısa girişten sonra esas anlatacağım, anlatmaya çalışacağım bugün kendi yazma çalışma tecrübe ışığından bir yazma eseri ya da herhangi bir yazma eseri e, bu sadece gördükleri gördüklerim değil ileride çalışacak tüm yaşar, bir yaşam arkadaşlar için e, geçerlidir İslam Bey'in ilişkin tasarımlamamızı değiştirme gücüne işaret. bunu e, önletme edeceğim şimdi 1900 Şeksler 7'dir, böyle sistematik olarak yazma eserlerle uğraşmaya başlamak. Çoğunuz mu olmamıştınız belki? Süleyman'da çalışmaya başlamak demek zaten budur. Üniversite 3. sınıftayım. E, daha henüz ünlüde çalışacağıma da doğru göz karar değilim ama tüm aniye gidiyorum aynı zamanda İstekar Yazmalar bölümünde Ramazan Şeşar Hoca'nın yanında. E, Allah'ım et eylesin. Mehmet, Cemat İzgâbi, Cemil, Cemil Atgüler gibi bana göre tabi usta onlar. Çalışmaya başladı bu konularla alakalı. Süreç içerisinde ben matematik, tarihi, matematik, bilimleri, mekanik, optik, cevir filan kafamda bunlar dolaşıyor. Fen fakültesinde matematik derslerini almaya başladım filan. Bundan üzerine kafa oluyoruz. Şimdi, bir alanda, e, İyi i̇ş yapmanın asgari şartı ve ilk şartı o konudaki literatür hakim olmaktır. E, kimler var bu konularda disiplinin e, tarihini dir? Disiplinin tarihini diye ben de İslam bilim tarihi çalışmaları ilk başladığımız zaman Servi doktoru ile başladı. Fransızca mı yoksa kim bu adam ne yapmış? Sonra Fransboğ'ye ünlü şur e, Alman Humboldt'u Servi doktoru ile gönderdi. Bu sana bir tarihi. Dinin tarihini de vermiş olurum genç arkadaşlar için. Bu şey gönderiyor, Sedibe Tünan'a gönderiyor, doktor dizi yapsın ve iş ağlayı yataşırsın diye. Çok yeni çalışmalar var diyorlar. Sonra, sonra, sonra Sari Zeki, bizde ilk kuruş işte, sistematik başlar. Derken Hamit gibi, ben, aydın Bundan Ondan sonra ne fayda görüyoruz, okuyoruz, kim ne, haklı ne, ne, ne, filan. Hakikaten matematik çalışacağım için kim var o sırada? Ee, Allah e, rahmet eylesin, Allah rahmeti geniştir. E, bir meşhur bak bu yuttuk söylerken Kennedy, Edward Kennedy Amerikan Başkanı Kennedy de değil dedi Edward Kennedy bu işin biliyorsunuz yanlışlıkla inişatını keşfedip İstanbul'un tarihi çalışma ormanı yani e, güzel bir anda işledi onun kanı geliri var Edward Kennedy zaten İstanbul'da sonra gençliğe tanıştık onun esenlikle konuştuk Harvard'da Abraham Sabra Karpopo'nun terbisi İstanbul Tarihi Çalışı Meclisler ne yapıyor ne diyor baktık. E, Cemil o sırada daha e, çok tanınmamış ama onun çalışmalarını. Akıb de Fransa'da Ahmet Cembar, ismi çok geçecek ve müstahak işler çalışıyorlar. Son olarak da da Ve Alman dünyasında da o sırada en önemli temsilciler Rahmetli Hoca, e, onun daha sonra dinlecek, e, ünlülerle beraber çalışıyor ve sayılır. Onları makalelerde okuyun. Kim, ne ya, yapmış, neler çalışmışlar, hangi isimlerine odaklanırlar, literatürü bilmeniz lazım. bir yüzlerden belirleyeceksiniz çünkü, onun kafadan Selçuk Osmanlı çizgisi var. O dönemdeki yöndeki matematiklerden çalışmak istiyorlar. O sırada, müsterdik sen gel, şuradan saklarla tutuk, ayakta olmaz abi. Anlat şu sana. Şimdi bana Süleyman'ın Çalşefek, Ayasofya koleksiyonu kayıtlı bir mecmua elime geçti. Şöyle bir mecmua'yı karıştırmaya başladık. Mecmua matematik bilimlerden, bilimler, bir an iletimlerden oluşuyor böyle küçük küçük ama bayağı kalır bir mecmua. Fakat her Risale-i Nehme'de her bir saniye sonra ben Muhammed bin Saltuk bin Sartak El-Berakini, El-Berai, Danışman ülkeleri, bu bir, bir tür büyük asistan yerlerinden e, bu kilitçiyi, İsali'yi tokat nizamiyle okudum. Şu tarih. Elbette İslami, yani, hemen literatüre baktım, böyle bir adam var mı? Yok. Elbette Muhammed bin Sadık bin Sarfak belli ki Moğollarla birlikte İran'a gelmiş bir Türk matematik çektir. Sattır, sardak, İkincisi Merana'da. El Merabi dediğine bile de, Merana'dan geliyor. Nasreddin Tursin'in. Henüz dayanmayan tabişinin. O konuda buldum. Güzel. Tokat'ta Nizamiye medyası bak o zaman tabi henüz bilmiyoruz. Nizamiye deyince ben Nizamiye'de Nizamiye'de nizamiye Nizamiye'nin bütün medyasıları zannediyorum. Güzel. Ekirsa ve burada bu eskiden okutuluyor. Ama okutulan size en entesan sabit bir projemin, harizliğinin Aristoteles'in, Platon'un e, felsefeli saygıları da var. O sıra e, sabit bir kurenin, bir matematik... Bayağı bayağı kitaplar yani, ağır metinler. Yüksek eğitim. Belli yani. Hı, Neyse onu da bir kenara koyma. Şimdi yalnız orada sabit bir kurenin, bize bir matematik dost sayılar dediğimiz, e, özellikle sayı türü, ki çok önemli çünkü asal sayıların da teorisiyle alakalı, o Risale'nin sonunda şöyle bir not var. Bu Risale'yi Muhtemelen İbni Hud'un yazdığı ve İstikmal adlı eseri tahlül edip İkmal adını koyduğu eserine de derci Biraz cümle bozuk oldu ama yani demek ki Muhtemelen İbni Hud diye bir adam var. Bu İstikmal diye eser yazmış. Bu da onu İkmal diye tahlül etmiş. Gelip de oraya derci etmiş. Muhtemelen bir gittim baktım Sargoza bilgi Muhtemelen İbni Hud. Kral bu adam. Yani, tebaif sultanlığında. Allah Allah. Yani İstikmal diye diyesek. Bir tanıdık, bir tanıdık. Yazmalara bir diye bir ama bir baktım ki, biraz önce ismi bahsettiğim büyük kurtlar, bizim ustalar bunun peşinde. Müştü Raşit, Ahmet Cebbar, Ahmet Senusayda, Joseph Agonday, bu kitabın peşindeler. Nerede? Risalelerin sonunda hep bu at var. Bu benim reçbay onlar da görmüş. Muhtemelen muhtemel, muhtemel İbnü Hut dediğimiz ha, muhtemel muhtemelen İbnü o da çok önemli. İslam medeniye yazılmış en önemli gelenek biyografi formları. Edebiyat. Geometri hakkında bir geometri. Tüm matematiği geometrik miktar kavramıyla yapar. Yani aritmetik varsa, geometrik varsa, hiç geometrik. Cebir var, algisitler var, var falan. Evet. Ondan sonra herkes bunun peşinde İstikmali Müslüman parça parça mekinlere gelmiş. Aslı yok ortadan. Bunları çalışmış özetlemden de Cabba Rüstü Raşik. Neşle etmişler, onları da topladım. Şimdi benim kafada, hani genç bu işle yeni olarak istikmali ve ikmali bulmak. Neyse artık izamayın neşle yurdum'a gittim. Arkasının sayıda hocayla rahmetiyle çalışacağım. Dedim hocam bu istikmal ve ikmal ne ayak? <gülüyor> Ah gibi bir kutsak gibi ya. Peşimdeyiz ama bulamadık ki. Sonra İstanbul'a döndüğümde Rüstri Aşit toplantıya geldi. Rüstri Aşit'e sordum. Abla dedi, kim bulursa yaşadık. Akademik olarak çok iyi, önemliydi ya, o Sonra Cözmür Ogan'da ekliyorum. O zaman da Türkiye'ye gidip geliyorlar. Cözmür Ogan'da yaptılar. Ben dedi parça parça buldum ama dedi, e, henüz daha içine ulaşamadım. Böyle kafalı noktalar duruyor. Ama bir sürü şey değişiyor kafanızda o sırada. Yani bir isim ve bir eserle de değiştiriyor. Bakın. 90'larda 40 günlük bir yazma kursu için Kaya'ya gittim. Ee, Babi Furkan'ı organize ediyorum. Dünyanın en önemli e, yazma uzmanları ders veriyor bize. Şimdi Wittgum'la mesela ders aldım ya da. Ondan sonra. Kağıt çeşitleri mürekkep, inanılmaz uzmanlar var. Yani yazmalar kurulu bunlar yazmalar, yani bizim bu merkez bunlarla irtibat kurmalı. Yani mürekkep uzmanı var. İslamya denedilen mürekkepler, mürekkep türleri, işte Mahallik'teki mürekkepler, Türkistan'daki kağıt türleri, bunların inanılmaz uzmanlar var. Iraklı, özellikle Iraklı bu konuda çok iyiydi. Şimdi bilmiyorum tabii Irak'ta bir şey kaldı ama çok iyi hocalar vardı. Ülk dışından da var falan yazma tecrübeleri, gayraşıyor olduğunuzda. <gülüyor> Saat 2'de bitiyordu atölye, ben Kair Üniversitesi'ndeyim. o Kair Üniversitesi'nin yazma kütüphanesi. Ne? Çalışayım dedim kendime kendime kendim hazırlayan bir burada 40 gün. Ama çok eser var. Dedim ki sen çok Osmanlı eserleriyle eğitimiyeyim. Fazla dağıtmayayım. E bir de kartöteysen Erk yazısıyla. Şey bile değil yani. Daktörü çok zor. Başladım tek tek inceliyorum, bildiğim isimler var, not alıyorum filan. Birden, El-İkmal fiil mühendese Muhammed bin Sadık bin Sadık'tan ağabey dediler biz bunun peşindeyiz. Fakat eserini açtım, inanılmaz bir yazı ve Osmanlı'nın İbni Devresi, Davul Kayseri'nin endesi. Kayseri biliyoruz ama adamın sorunu biliyoruz biz. Büyük Arif daha almış sorunu. Hemen Ferah da açtım baktım. Tokat, Niksan, İzamiye Medresi'sinde Üstadzuna, İbn-i Sartak'tan bu kitap okudum. Hocanın da kenarda tasire diyor. İbn-i Sartak'ın yazısı var. Dedim inanılmaz mı? Yani? Bir de Nüretzah dedim. Mührüm imzası, demek oraya geçilme istedim yüz <gülüyor> büyük kuramsa hemen dedim ki bunu bana yedin şimdi mikrofilm mikrofistiyoruz ama müsser dosan onlar yok hatta onlarda <gülüyor> cihazımız mikrofilm mikrofis doksan da <94'da>. yok <gülüyor> ee, ne yapacağız size fotokopisini çekelim fotokopi çekmek yazmayı birur ama ne yapacağım şimdi benim kars kışa ama tamam dedim fakat dediler 120 dolar. 100 bin dolar yaklaşık 350 cüneyt falan yapıyor tarihte, memur maaşı 80 cüneyt. Dedim elbiseni çıkartıp satacağım, siz bana bu yazmayı verin. <gülüyor> yani ben 100 bin dolar için aşamadım, aldım. Geldim Türkiye'ye, tabii bak neler katıldı işin içerisine, Doğduk Ayşe'nin matematik eğitimi görmüş. Nerede görmüş? Tokatliksan'da görmüş. Kimden görmüş? İmci Saklak'tan görmüş i̇bn Sartak kimdir? Merhaba okuduğunu esiridir. Sonra e, İkmal'in girişiminde bir de kendi yazdığı eserini tespit ettik. Usulü e, Asili. Kim bu Asil? Asilettin Hasan. Fusi'nin ikinci yolu. Merhaba, Asatansın üçüncü yolu. Ha, demek ki onun talebesi. Çünkü üstaz olamıyor. Onu da yorulmazmak eserleri var. Ha, demek ki Merhaba'da de eğitim görmüş. Asilettin Hasan'ın talebesi bir sürü şeyi değiştirmeye başladı ve orada Tokat'a geliyor, Tokat'ta da e, matematik eğitimini bir öğrencisinden Osmanlıların e, ilk müddet ismanı Davul Kaysi demek ki irtibatı okuruyor. Ve Ayasofya'daki mecruayı okuyan bir kişi de Davul Kaysi. Çünkü okuttum diyor adamın mecruanı öğrencilere. O zaman ne oldu Davud Kaysi'nin çok ciddi bir matematik, astronomi, eğitimi gördüğünü anlıyorsunuz. mısınız? Ha bitti mi? Bitmedi. E, bir de ne oldu? Sartak'ın başka bir eserinde bulmuş olduk. Çok da önemlidir o eser, çünkü onun avantaj teorisi, biliyorsun klasik e, matematik en önemli teorisidir. Teorisi. Burada iki okulu var. Bu okullardan ha, birine versiyonu, tek bir şu, aşırı, ya ver yani, bir taraf. Bu aşağıda o eserleri önemli. Lise geldik, 94'te döndüm. E, Şubat gibi. Bayis'le Ahmet Çarbak Türkiye'ye gelecek. E, haberimiz oldu. Karşılama ve gezdirme görevi bana verildi. Burası çok güzel bir saniyedir. Ben anlamayın, çok seviyorum. Var, ben anlatmışım. Banta Limanı'nı bıraktım, aldım Çamuzcu'ya çıkarttım, Büyük Çamuzcu'dan. E, İstanbul'u ona. ha, abi Canı'da ki öldürülen Cezayir Devlet Başkanı'nın baştanışmanı, Cezayir Kültür Bakanı ve Cezayir yüksek Eğitim Bakanı'yı yapmış galiba. Babası da milli kahramanlardan, Cezayir İstiklal Ardığı'nda şehit olmuş, tanınan biri. İyi bir matematikçi, pür matematikçi ama İslamatikliği tarafta çalışıyor ve üstüne aşırı matematik hocası. Çıkarken tam şeyler, kısıtlıdan, dedim ki doktor, arapları doktor der biliyorsunuz. Doktor dedim, Elikman ikman mu dedim. Anlayacağım. Şimdi bilim adamını onu orada gördüm. Hani Mehmet Gençücü diyor ya, e, veren oldum, yatıyorum, film geldi doktor asistanlarına birlikte. Çağana böyle bir bakıyor diyor. Arkadaşlar bir bilmelerim diyor. Ben oturumluyum diyor. Tamam <gülüyor> diyor. Tüpik bilmelerim. <gülüyor> Mehmet Öztürk'ü diyor ki ama sen Mehmet Öztürk'ü ben ilimle orada gördüm diyor. Yani ilim böyle bir şey ya. Hiç unutmuyorum Ahmet Çırp'ın tavrını. Ah dedi. Bir Musa dedi ya. Genç meslektaşım dedi. Yirmi beş yıldır peşindeydim. Dedim ki evde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? <gülüyor> evde dedi. Abi adam düştü çünkü kim düştüysa onu durur. Ama ben tabii ofteyim, tabi ya. Yani. <gülüyor> Bu kadar adam peşinde onların sofrasına değil mi? Dedim ki ya şey, üzülmedin, neredeyse dedim, yarın ben sana, sana onu eline gideceğim. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. İstanbul'a döndükten sonra askeri gibi üzerine neye giriş İkmal. Orada da çalışıyorum. O da çok önemli çünkü Mimar Sinan'ın okuduğunuza. Endermin'de, Endermin Kütüphanesi'nde bunu da Kemal Bedilli hocamızın yaptığı e, mühendisane kütüphanesi. Mühendisaneyi verdik. Evet, sonra bir gün kayıtla belgeyle oraya bütün e, Endermin'e ki kitaplar verilmiş, kesin edilmiş, onu isteseydiniz de bu kitap orada var. Hmm. E, çünkü biliyoruz ki biz bu Risale Mimani'nin Der ki, e, var Büyük MİNAR biyometrik konusunda sohbet ederken ben bir kitap yazdım, maalesef ki En derin ölçüde maalesef de okutulan kitaplardan demek ki İKBAL, bak nereye girdi şimdi Devletin resmi kitabı. <gülüyor> bu müstadı orada, onu da buluşup kafamda, ben ne de dedim bu müstadı demek? Evden, işte biz bir sahibi yedirken, şöyle yine o büyüslük de çok büyüslü adam anlayacak bak. İhsan Bey dedi, daha yeni taşıyoruz dedi, bu çok büyük bir yeri var dedi. yüzünden, dedim ben Osmanlı tanıyordum, bana küçüğünü yakışır mı Aynen. daha bir kirlere, devletlere, haa, kirama. Dert üstü Sonra Askeri Kütüphane'ye götürdüm, orada da bir onu inceledi, notlarını aldı filan. Şu anda günlüğünü bitti mi, cezaevde 5 tane doktorazisi yaptı Şimdi bakın bir eser, bütün ufumuzu değiştiriyor. Bir eser. Yeni bir mühelif çıktı ortaya. Muhammed bin Satür bin Sartan. Bir mühelif. Ve bizim tarihimizin son dönüşü öğrendi. Mera ve o konuyla Selçuklu üzerinden, Anadolu üzerinden Osmanlı'ya mehtibat Doğu Davudur Kayseri orada yetişiyor. Ve kitapta dediğim gibi, e, matematik, yani geometri diyoruz ama hem deyse geometri demek değil bu ülke bugün geometri de alabilirim tüm geceliksel işlemlerin matematikle yapıldığı, cebirde geometri de aritmetikte, aritmetikten sayılat teorisi de, komikis, hepsi hiçbir rakamsal münelikten kullanılmıyor öyle bir durum. baştan sona yaklaşık neşretseniz üst cilt olur çünkü 400 e, 320 yapmak falan onun edisyon, politik paragraflar derken hakikaten 2-3'çük olacak gelirse. Sonra Güneş Saadeli'nin kütübü az dolduruyor biliyorsunuz. Demektir ki İstanbul'da bu mütedavit. E, sarayda çıkıyor. Demek ki sarayda bu kullanılıyor, Evlerinde okutuluyor. Modern eğitim kurumlarında kullanılıyor. ve tabii şimdi düzenli. Askerimizde duruyorsa ömürsü de kaybeder. Bir yazmanın sadece bakın şeklini girmiyorum. E, yazmanın diğer özelliklerine. Bir yazı olduğunu belirli kayıtlarından hareket ederek o kayıtları çeşitli karan kayıtları vardır. İstinsal kayıtlar da şu kayıtlar, bu kayıtlar onlar teknik O kayıpların hareket ederek pek çok şeyi değiştiriyorsunuz. Bir de bir de biz daha e attık Osmanlı mendeseleriyle, Anadolu mendeseleri, matematik bilimler açısından. Merah'a eklat kurduk. Bir yaz boyunca. Sonuçta siz çoğaltabilirsiniz. ayrı bir konu. Onlar hayat hikâheleri okursunuz, oradan yeni unsurlar çıkan başka yazmalardan unsurlar çıkar. Böylece e, pek çok şeyimiz değişir. Tabii burada o eserlerin ciltleri, o özetlerine, tezitler, ebullah, hatlar, mürekkepler, onların işin cabası yani onlar artık e, nedir? Yazma eserlerin teknik tarafları, bir sürü başka e, kültürümüzü zenginleştirecek. Kütüphane kültürümüzü, cilt kültürümüzü, evde kültürümüzü, e, okuma kültürümüzü, bilimi, dolaşımı, Şimdi düşünün bir müellifin net völkü. Dolaşım aldığı, bilginin aktarımı, kitabın seyahati. O kitabı da Mısra'ya götüren ee, şeyin, Mehmet Ali Paşa'nın torunu olan İbrahim İmmi'ydi. Şurada şey var ya orada ee, Abbasin. daha önce küçük de şey yazsın. Abbas'ı. Evet. Oradan demek ki orada İstanbul'un durumu buluyor, altı götürüyor. Falan. Dolayısıyla bir yazbanı? Konuşturttuğunuz zaman, yani işkence ederek değil. Bıyıkının, hani, doğanın boğazını çıkan bir sızlarınız değil. Yani yazmayın şöyle, açık. Konuşturttuğunuz zaman, kendi entelektürelik tarihinizde, bilim tarihi, kültür tarihi ile ilişkili o kadar çok şey söylüyor ki size. O kadar çok bilgi ifşa ediyor ki, siz o bilgileri bağlamaya yeri gittiğinizde, yerine, yerlerine yerleştirdiğinizde inanılmaz bir resim ve tablo oluşuyor ki, ya çok, çok şey iliştiriyorsun. Ben oradan hareket ederek davulun tersizeceğine makane yazdım, İzmik üzerine makane yazdım. Sonra Sımaniye'den Süleymaniye, Türkiye'yi mülkü olan mazar ekmek yazı yazdım. Bir sürü şey çağrıştırdım da mimar okumak, listesini tespit bir Evlerimdeki bir e, teknik eleman eğitim ürgeni hangi kitapları okuyor? O, o yüzden öyle kadar gittik biliyorsun, o küçük bir liste çıkarttık. Hangi ortak kitabını Bütün o var, bilmiyorsunuz okudu mu bu makane ama Mesela saraylar bu çok enteresan bir bilgi var. Sarayla hangi oktikalar okunuyor? Yani bir mimar yetiştirilirken hangi oktikalar okunuyor? Çok ilginç. Osmanlılar, entesan Osmanlılar, gevezeliği çok sevemi minnette En son bir bilgi var. Kemalettin Fazi, Denk Ünlü'ne hazır. Çünkü en geçmiş oktikalar var değil mi? Sana onun üstünde daha sonra taklitim yazacak. Onu okutuyorlar. Niye okutuyorlar? İki temel astrolovinin e, geolatik tabı, el-ikmar, yani, tahammül sürenmesi. Onun üstünde yok çünkü. Artılıyor muyum? Her alanda astrolovin ile kesilen beşerlerin en önemli astrolovin kitabı yani, Dolayısıyla en önündeki matematik bilimleri eğitimi, sınıf matematik değil, matematik bilimleri bütün tüm eğitimleri, bu e, en önemli bir metinler üzerinde okuyorlar. Bunu görüyorsunuz, bunu tespit ediyorsun. Pek çok böyle hoş anım var. Bir tanesi de şu bu kitapla alakalı değil. Benim eee Şabcuklu gençliğim diyor Gençliğim Süleyman'da geçti. E, Şahsı benim de okuduk eee sonrasında e, hafta iki gün artı cumartesi Süleymaniye'de çalışıyoruz. İşte bizim için yani bu bazen durulmuyor musun dese sonra ama insan sevdiği işi yaparsa çalışmıyor, yaşıyor. Bu arada birçok isimle tanıştık. Yani isimleri çok önemli adamlar, davancı, yani Türk bilim adamlarıyla tanıştık. Şimdi bir gün şöyle, böyle bir kanka koca böyle öyle ekmeklerinde alıp, bahçelerde bahçelerde, böyle ekmeklerinde seyit alıp bahçelerle ilgili bahçesiyle konuşuyor. Sonra birbirine bakıyor. Abdikadini çekti. Ben de benim taspatanımda şu, hangi eski çalışıyorsa onu alıyorum, 5 tane kitap alıyorum yazma. Uyurduğum zaman yazmadan ince bir not alıp veriyorum, bir 5 tane alıyorum. Bana özen dolar o zaman kitap çok fazla değil şimdi. Sağ olsun hem Muharrem Ülkem, Allah'ın medenesi vefat ettiğiler, e, daha sonra Nevzat abi Allah e, cennetine koysun hakikaten çok yardım etmişti bize. Sonra emir eşofretler. Onlar bize güzel muamele yapıyorlar çünkü çalışıyoruz. Şimdi gel geldi kendini, İngilizce dedi ki İngilizce biliyor musun? Biraz dedi. Az çok. Ne yapıyorsun sen de ya, ben seni izliyorum dedi. Bir yazmayı çalışıyorsun, bir saat sonra yazmadan yazmalarını inceleyip gönderiyorsun. Çünkü yazmayı incelemek sadece bir eseri, incelemek değil ki yazma kültürü diye bir şey var. İlk defa burada yazma kültürünü inceleyenler. Çünkü yazmalarda o kadar çok kayıtlar var ki tüm temetleyen tarihi, medeniyet tarihi değiştirecek çok karışıyor. Şey. Hmm. Bazen bir, bilmediğin bir yazılı tespit ediyorsun, bazen bildiğin yazılın kayıtlarını ediyorsun diğer bir matematik eserini kendi alanım alanı içine girerek, nüfuz ederek çalışırken diğer birinin kayıtlar üzerinden çalışıyor. Hadi sütabı olabilir, ben ahli sevgilendirme, benim alayı değil. Ne yazmadan incelik, yazmadan inceledik. Çalışınca her şeyde, yani şunu bile ben okudum, bakkala, yani tatlı, önce mi yedi diye sonra, yazması var mı? <gülüyor> Lekeler üzerine, aradım, görünüyor, kalp onu inceliyor, önlendiriyor, çökemez, sana şeyler mi çıkıyor, anlattım adamı. Konuştuğum ki, Cengi Recep'ti, işte daha sonra Tura'dan ödül aldı. <gülüyor> <gülüyor> Siz yoktuğunuz değil mi? Yalnız üstüne yani. Böyle ufak işten başladığınız <gülüyor> Cemil Recep bunun Nazaret Dergesi'nin asmalı vardı. Atil Hocam da vardı, Ünsal Hocam da vardı. Cemil Hocam Daha sonra ismi İslam İslam İstediği Başkanı İnisiyatif ekip kurdu. Ben sonra şimdi, üç yıl gittim, çalıştım o projede. Aynı düşünsü, <gülüyor> ben bu projeyi, İhsan Fazıl'oğlu'nun, o genç meslektaşımın, Süleymanide bana anlattıklarından hareket ederek kurdu. Niye? Bu, hakikaten biz hayatımızda 5 tane yazma çalışıyoruz. Asulü tarihçisi o, 5 tane Asulü kitabı. Abi yazma değil ki yazma o kadar çok büyük itibari diyor ki ben ne bunlara çalışıyorum dedim kendi kendime Biliyorsun bu projenin çok öngörü gözleri de var ee, inşallah bu projenin bir üniversitesine devredecektir ama ben kendimce bir karar aldım henüz paylaşmadım onla Fakültü Ameveti'de de var yani, e, ortak yaparak düşünüyorum çünkü yazmalar var artık bu da ayıp yani belki e, ISAM hani en tecrübelik konumlar için çünkü 10 milyon dolarlık projeyi bize hibe ettiler hiç kimseler görüntü vermezler. Ama bu insanlar bizi sevdikleri için, buranın merkez olduğunu dedikleri için 10 milyon dolar. Ne oluyor Türk klasıyla? Ben kafam almaz olur şöyle. Tesafiçinden alalım. Öyle bir proje kurduk da sen Konya'yı merak ediyorsun. Konya'ya bastığınız zaman Konya'da tehlikeli mekitaplar, istihsel mekitaplar, kuran kitaplar, kitap bütün her şey bir kültürün, e, Felsevimin tarihinden tüm özelliklerini hemen yani öyle bir puan yazdılar. Bunu Maç İran Üniversitesi'nde Bilim Tarihi e, Bölümündeki Bölümündeki hocalar yazdırdılar. Altı tane doktor yapıldı bu e, program üzerine. E, Eşleşik puan diyorlar. Yani sabit değil, kendi kendine eşleşimler yapabilen bir bilgisayar puan. bir da anlamam ama anlattıkları bu Dolayısıyla yazma kültürü yazma çalışan arkadaşlar sadece herhangi bir biyometrik kitabı veya bir tıp kitabını alırsınız, onu çalışırsınız, teknik namelinizi yaparsanız, hangi açıdan çalışan bir anı, çalışan bir anı yaparsanız cilt çalışırız gibi, o değil ama aynı zamanda oradaki kayıtları inceleyerek, öyle bir not olarak bunun ne kadar çoğaldığını düşündüğü verileri inanılmaz bir kültür medeniyet tarafı ile dikkatler verirsiniz. Şimdi bak bundan iyi bir örnek verilirse Puskin'in bir sözü var diyormuşsunuz. Endürys Avrupa'ya bilim ve felsefe ilgili etti ama altı bize ne attık? Barbarlık öğrendik. Orada da daha sonra Moğol devleti kurmuşuz. Şimdi ben şehris, bu da ne zaman şimdi canat edildi? Bu tür şeyler hiç hazretler olmuyorlar. Rahmetli Cematiz biliyorsunuz Cani Me Kanza barında altı onluklara bir makane yazmıştı. O da yani çok geç bir dere. Yine Süleyman'da çalışırken. Bir kitap buldum. Et tuf bir baktım girişinde Tuluk Temur'u ithaf edilmiş. Ama Kim bu Tuluk Temur'u? Nereden bulacağım? Tuluk Temur diye biri Soruyorsun. Türkiye'de uzman da yok. Yani ben her şey bildiği Hı -hı. Özel bir konuya altın olduğu zaman yok da buluyoruz. Tuluk Temur kim? Ee, Özbekal'ın sağ cenah komutanı diyor. Özbekal'ın sağ cenah komutanı Tuluk Temur. Neyse İbni Batı'da da bulduk. İbni Batı'da, Bursa'da Kırım'a gidince onu karşılıyor, anlatıyor Turgut. Evet, demek ki bu adam Kırım valisi, ee, Özbe Kazmalarında, Özbe kanı diyoruz. İlk dönem şamanı sonra Müslümanı. Turgut Demut'a sunulmuş bir matematik kitabı. Tam başındakilere etti geldi zaten. Şimdi kitabın, kitap kendi incelemi bir kitap, ee, yazının, yazının az. Kadın az olduğu bir ortamda öğretilmiş bir matematik bilimi, öğretilmiş. Ama hemen müeliflerim ki bana da anlamıyorlar. yok. Hani zahiyle e, böyle şekilde ya şeyler, dallar, bayağı uzun. Birini gösterdim. Anlamadı kimse. Uzmanlık kimde? <gülüyor> i̇şte, i̇şte yazmalar, merkezinin bu özelliği oluyor. Ne? Yani, bu uzmanlık ben çalıştım, sevgili hocam Troman Duralı'nın 60. yaş yıldırımına itaat ettim bu makale. 60-70 bu makale makale mi çok? Sonra bizim genç arkadaşım Mehmet Arıka, dedi ki hocam dedi ki. yazarın adı yazıyor burada dedi. Ağaç alfabesi diye alfabe varmış. Bilmiyim mi? Ha? Hakkı Şecevi. Hakkı Şecevi ya yani ismini biliyoruz da onun olduğunu bilmiyorum Nerede bu? Muhammed, e bu nasıl Muhammed? Er-Kahsani diye yazması öyle söylüyor. O da sessiz bir çıkıp orada duyuyorlar, sen bunu konuşturacaksın. Dolayısıyla o Abdus Şeceri'den, Tuttuk Hanım'ın üretici adını da bulup, İslam Bediye'de daha da yeni matematikçilik dendi. Bu er Ahmet E bir de hocası Maksadettin Farazi, aha sanki gibi bir matematikçilik içerden. Eserden alıntı yapıyorduk. Hocamanın şu eserinden, şu eserinden var. Demek verilme adam daha bak, öyle değil. Bak. Bakın bir yazmadan iki tane matematikçimiz çıktı, isteğebildik. İki tane matematik eseri çıktı. Ama çok da bir şey çıktı. Pazar günü bize bu pazar, bizde de biliyorsunuz ee, 24 saat, haftada 7 gün çalışıyoruz. Şimdi bilenler miydi? Pazar günü saat 9'dan 5'e kadar matematik nesnelerin ortolojisi gibi çalıştığı yaratı. Ayağı çıkmaca sulu yaptı, biz tartıştık. Örneğin sen Ben değil mi? Güzel bir çalıştığı oldu. Şunu tespit ettik orada. İslam Beleniyetinde, Arapça üzerinden nesnelerin dil bağlamında ve İslam matematiği ile gerçekleştirdi. Hariz bir taraf. Yani günah matematiğindeki gibi bir form, öz araştırması değil, Doğrudan dilin inşa ettiği. Iyi. çünkü niye cidilsel hareketi dekler, dilsel bir, bir ifadeler semboller yok. Bu dilsel ifadede saklı olan bir niceliği dekler bir çözere de ediyorsunuz. Bu nesneye bir, bir nesne yaratıyorsunuz ustalar içerisinde, bir inşa ediyorsunuz. Yaratmak demesi değil, inşa ediyorsunuz. Şimdi buna delil lazım. Ayakistir Hocam biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi felsenicilerinden biri vatandaşları dedi ki, Bizim dedi, Hariz sayı tanımına ihtiyacımız var. Sayı nasıl tanımlıyor acaba? Eğer sayı Yunanlar gibi tanımıyorsa bu yolumuz biraz olabilir. Dediğim ki bak, dün arkadaşlar, ben dedim size et tufe fiilinli hesapta, hiçbir kaynakta olmayan Hariz sayı tanımını söyledim. Hariz diyorlar ki, sayı nedir? Çok engesan bir iş yapıyor, denklem veriyor. Çözün bunu, Zeynep Hocam e sen var mı? Deklemi Çıkan şey sayılır diyor Aleyzim. Artık o Yunanlar gibi, yok kurulu, çokluktur, yok, şudur, yok, dur, yok. Bir denetini gerçekleyen sonuç sayının kendisidir. Ay hocam dedi tamam hocam bulduk diyor ya. Nereden buldun sen bunu dedi. Dedim bak yazmalar. Bak bu yazmayı ben bunu buldum 30 yıl. Şimdi işime yapıyorum. Anladık mı arkadaşlar yazmalar nasıl konuşur? 30 yıl önce buldun yazma, bir mesele olduğu zaman tekrar dile geliyor. <gülüyor> ve böylece bütün şeyin e, Ayrıca teorizmde olmamış olurdu. Sayın Ultanlı tabi bu sizde bir hegellak ve ben de derledim bunu anlıyor Çünkü Sayın Ultanlı çok önemli biliyorsunuz. Modern mantığı kuran en meşhur şiiri. 21-20. yüzyılın e, yok, 13. yüzyılın sonunda Sayın'ın tanımlaması bir skandaldır diyor. Tanımlamadığımız şeyin bilimini yakın sayı nedir? Çok önemli bir şey. İlahi ettimden herkese var, Ya, ciddi bir iş yani. Neyse, neticede ne kadar konuşacağım ben sana? Ee, Toparlayayım değil mi? Eyvallah. Evet. Çok fazla ablatmıyor Evet, şimdi bir, bir örnek daha vereceğim, bitireceğim. Çok şey var, mesela Berlin'de, Berlin biliyorsunuz, e, İtibarisi statüklüde çok önemli bir ürkütübaredir. Ee, 1902'de çok güzel bir katalog hazırlanıyor. Bence şu an Zavuz en iyi kataloglardan biri. Tanrımdan sonraki yazmalar depoda duruyor. 2009'da Kanada'da çalışırken kutubara e, gibi bir yer ki bize bir uzman gönderdi. E, depoda çok önemli kitaplar var. Onların katalogunu yapalım. Tabii, uzun bir konu değil. Herkes her şeyi yapamaz. Biz dedik ki matematik bilimleri biz varız. Adım Gacak'la birlikte o kodiyoci de olarak alacak, ben hiçbir şey yapamayacağım, gittik, geri bir bir depoda üç kat aşağıda çalıştık. Bakın neler var, bir, hadi üçünün her sorularını bulalım. Ama ne konuda, konu kesikli bir kutu İstanbul'da, konu kesitleri çok zor var mı? Benim yani en yüksek vatanda, en ispatı Onu mı? O robot'a gel anlam anlamda, duruyor. Bakın, çok önemli bir şey. Yani, 1474'te öldü, 1472-1774, iki yıl kaldı İstanbul'da. Demek o tarihte, İstanbul'da 12 istihar okutacak insanlar var, o seviyede batı bilenler var. Ve adamını okutuyor, notlanırmış, çok güzel. Başka, meşhur Kadızadeniz, Musa Kadızadeniz bizi, bunu bir hocam soruları biliyorsun. onun hem de size kitap istinsa alanı, bilmeymiş, oturmuş, önemli, örnekli kitapların istinsa etmiş. Kadızadeniz yazısını biliyoruz, gerçi mühendisası var ama Eee böyle bir mecbur. Değerli misiniz? Mecbur. Sen de alın. Evet, unutmayanlar, arı kan. Kanı yıldır yani. Benim halefimdir söylediğiniz yazmalar konusunda şu anda Türkiye'de benim var. Burada davranımı söylüyorum. Genç, konuşulamaz, merak ettim. Diğer vakıfdan bir yazma getirttim. Vahseden Tursun'un öğrencisi bu havalı, Mendesed'e ders verirken çözdüğüm. Belirsiz Denklemlerin şey, Döküm i̇şte Hani Mendeseler'de okutulmuyor bunlar Kayıkta mı var diye bir şey yok ya. Ve Belirsiz Denklemlerin arkadaşlar hiçbir pratik değeri Segatörüsünde de bu kutu dediğim çağımızda belirsiz denklemi O da bir bir konusu Hiçbir karşılığı yok onların cebirlisiz denklemleri A üzeri 3 artı B üzeri eşittir C üzeri 3 ne? Hiçbir karşılığı yok Ondan üzerine adam oturmuş bir de notlarını tutmuş, ders notumunda yazmanın başına eklemiş ve günümüze geldiğimizde biz anlıyoruz ki 13 yüzyılın ikinci yarısında Bağdat'ta Tebriz'de, o bölgelerde çekil irisiz denklem analizleri yapılıyor. Ve hakikaten okuyorsunuz İslam belediye yazdığınız birkaç irisiz denklem analiziye bir metinler bu yüzyılda bir şey var. Bir e, eğitim bir karşılığı var. Mesela izotentjanganın substans ofuadafili mجمع kavramı ise aslında hep bir topukta biri. Eee ne dedim? Şimdi ben, şimdi şey ben bu tabloyu niye yazdım. Bak seri bir Sadece ben diyor şey hocayı şey dedi, size çok ders verdim ama bazı öğrenciler bunları sonra kendi adlarına elimoraya başladılar. Ve öğretmen da var böyle işte. <gülüyor> Ben de öğrettiklerimi bir kitaba getireyim de bunların benim olduğum herkes lisede mi tabi yazıyorum diyor. Bak demek ki bir ciddi düzenecek mi? Şur taslep yazarım. yazarı. Bak, bilgi değil bu kitabı. Amacımız cebirci. Diyafan bir, bir analizlerle başlıyor. Bunları okutuyor. Şimdi düşünün e, Turan İran Anadolu hakkında çok ciddi bir en azından bu yüzde cebir eğitimi efendim, matematik eğitimi olduğunu görebiliyorsunuz. Pek çok memlek var. Son bir örnek beni çok etkileyen bir örneklerinde biridir, ona değil. Böylece çığlığı tamamlamış olalım. Şimdi, Ucu Talde'nin Cihet Risalesi'de bir risalesi vardı. Bütün literatürde Tanrı bir yönü var mı, yok, yok diye. Kelam etkilerini alalım. Cihet de şimdi, Hacuz adı nedir? E, kelamcıdır. Osman tarihte zaten Tanrı dışında bile var. Konuşacak en üst düzey bir kişi tam hakkında konuşuyoruz. Her şey hakkında konuşuyoruz. <gülüyor> ne tane biliyorsun? Ben şimdi hoca zannederken iyi derken bir, bir baktım hiç alakası yok. Evrende bir yön var mı? Kosmoloji var mı? Matematik. Evrende bir yön var mı? Evrende kosmoloji Küre, sağ sol, arka ön. Nasıl tanımlayacak? Evrenin bir alim merkezi var mı? Sırtteler merkezi neresi var? Üstüne. Oradan kürendedir, göğretir, bir sürü şey geçiyor. Küçük bir saniye. Teşvüfe düştü. Düşme denedim de, tabi onu da söyleyeyim. Allah rahmet eylesin, Kulgur Çamsever Hoca. Ben bunu yazdım ama, Nivars'tan e, kitabını yazarken bizi eline çağırmıştı. Adam tabi hakiki bir bilge, Arapça bilmiyor. Osman 33'si bilmiyor ama sahip bir adam olduğu için şeyi merak etmiş. Mimastan başlarına da baktık, bunun bir cisim anlayışı olması lazım, bir zaman anlayışı olması lazım, bir metan anlayışı olması lazım, bir gen lazım, lazım. Yani, bu, böyle bu eserler aş şekilde şeklinde, yapılmaz yani. Biz tabii, o zaman, herhalde vardır diyeyim. Umur verdiği ödevi yaparken de, hakikaten, en çok mekan misalesi, zaman misalesi, cisim misalesi, ceb misalesi, 1400-1500, 1600 arası Osmanlı yazmış. Osmanlı, en çok bu dönemde yazmış. Bu konuda şarap öngörüsü doğrudur. Ben vesileyle bu konuda. Bir bak mesela iş şu bu gidiyor. Mesela şunu Fatih Sultan Mehmet bana soruştu Türk tek filozofu olursun mesela kitap kopma arınma topama din adamı çalışır. Ve şunu gidayet kitabını da fizik Ertekizlik kitabı ne destek tuttuğunu diyoruz. Ona elbinin yazdığı... Elbini ne yazdı Şehrin? Mübarek Şah. Mübarek Şah. Mübarek Şah yazdığı Şeh. Ve Seyşe'nin yaptığı haş-ı intihara erdi. Fatih kendisi. Çok funuklu da. Oradan bir konu tartışılıyor. Evrenin bir merkezi vardı. Evrenin merkezinde işte dünya. Dünya sabit. Dünyanın da bir merkezi vardı. <gülüyor> Ağırlık yön ve buradan tayin edeceksin. Emrinin bir merkezi var diyorlar. Tek bu merkez, matematiksel bir merkez değil, fizikseldir. Sonunda, Fatih diyor ki o, bu öyle bir soru, adamın başka işi yokmuş gibi, araştırdığı kitaplar karışıyor. Onun bir tane alimi çağırıyor. Dönemin en üstü alinde. Koca Zavallı, İslam Paşa, Efter Diyor ki, Agana, bu kitaplarda bu iş çözülmemiş. Siz bu meseleyi bir çözünler. Hakikaten bu zihni birdir. Zihnin kurgusu mudur? Matematik seni daha çünkü hala bakın bu çok önemli. Doğa matematik ile ilişkisi doğa matematiğin nesnemi ontolojisi matematiğin nesnemi nerede kuruyorsun? Nasıl paroluyorsun matematik meseleyi? Ardılar doğaya nasıl uydum oluyor? Bir sürüsü var. <gülüyor> Bunu çözün. tabii herkesin pozisyonu var, neşeli var. Üstelik bu akıllı zihnidir. Aha iddiam şudur. Kimisi de diyor yani bu fiziksel bir şey Gerçekten orada öyle bir şey var. Fatih'in ağızdan da kötü konuşuyor. Size çözüm dedik, sürekli bir şey yokuşa sürdürür. Ali Kuşçu'yı ikiliye gelince bu arada Nehrizli diye bir alim. Fatih'e diyor ki sen bu konuları ne düşünüyorsun? Ee, bak ben 11 tane alimdeki şey yazıyorum bunlar. Hepsini veriyorlar buna, hepsini okuyor. Son bir kitaptan yazıyor. Toplam arkadaşlar 500 sayfamız, 600 sayfalık bir fülyat ortaya çıkıyor. Şimdi niye tespit ediyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet döneminde sayda tarçınlar, doğal felsefesi, matematik felsefesi, matematik eserin entorisi, matematiksel bilginin meşruiyeti, matematiksel yargılar aklımız hayal edemiyor yani çarlaş bir akademide tartışılan tüm konuları derdiyordu ve tartışmakla kalmadığı metinler yazıldığını tespit ediyorsunuz. Ve bunun uzantılarının ta İran'a kadar bitti. Çünkü daha sonra İran'da. Ha. Şimdi bakın bunların bir isaneye çıkarttığında. ya yani bir isaneyi buldu, o insan peşine gitti, misaliler çoğaldı, konu çoğaldı derken ortaya öyle bir kültürel network çıktı ki. Şimdi doğruysa bir yazma çalışmak var basit bir hadiseli. Yazmanın teknik içeriği, size doktora bastırmak için Allah'ın ifade edildi ama o yazmanın bağlamını, kayıtlarını ele aldığınız zaman onu kendi kültürel kodları ve tarihsel sürüklük içerisine gözünü bulduğunuzda, inanın ortaya tüm İslam yediyetinin e, konuştuğunu görüyorsunuz. Ama o konuşanı anlayacak önce bir niyet, sonra ciddi bir ahlak, ondan sonra kulak. Kulak sonra Niyetimiz yoksa. Buna ilişkin bir ahlak ki bu işin ahlakı metodolojidir, bilimin ahlakı metodolojidir Hı. ve e, bunlar yoksa zaten sizin oradaki sesin duyamazsın. Burası da biz e, yazma e, eserler merkezinde önce bu e, niyeti gibi niyetin bahresi, sonra metodolojiyi, ahlakı geliştireceğiz. Ondan sonra isterseniz duyun, isterseniz duyun, zaten duymaya mecbur kalırsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merkez ayrı olmasına tepkiliyorum. yapma eser e, ustası e, BDF e, bağışacak, bilmeyilecek. E, i̇nşallah Kanadadan bir e, sponsorluk peşindeyiz. Eğer oradan onu kurtarabilirsek e, onun için 3 yıllık bir, bir e, onun kataloglanması üzere bir şey peşindeyiz. Eğer böyle bir destek alabilirsek ayrıca 31 tane İhsan Hocam'ın e, kendisinde bulunan ustalar var. Yani takvim 1471 tane ustayı buradaki merkeze almam. Buradaki merkeze kullanılmak üzere e, okuyuculara e, açmış e, olacağız inşallah. Tekrar geldiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. İnsan hocama bir hediye takdim edecek fakat hoca ben senden ev sahibiyim. Ev hediye takdim edilmez dedi. E, o yüzden e, cümleten teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. <gülüyor>